Bilalimiz Şeytanın Rasulullah ve Sallallahu Alaihi Vesselam. Vahve O Peygamberlerin sonucusu ve Rasullerin sonucudur. Vah <gülüyor> ile Nasi Ajmä'een. İnsanların hepsine gönderilen Allah'ın elçisidir. Abdun kuldur, la yu'bad. E, la yu'bad e, ibadet olunmaz. Ve Resulün, Resul... Yani kendisi kuldur, kendisine ibadet edilmez. Kendisine ibadet edilmez. Ve rasulun eee la yu'kiz bu e, yalanlanmaz. Ve huwa hayrul halayiki. O yaratılmışların en e, en haybestsidir. Ve afdaluhum ve ekremuhum ta ala taala. Allah'ın yanında en faziletlisı ve en Kerem sahibi olan, en faziletlisı ve en karam sahibi <gülüyor> olandır. Ve aleyhüm derejeden ve derecesi en yüksek olandır. Ve akrabahum ilahi vesileten. Ve akrabu hüm, <gülüyor> ve akrabu hüm e, vesileten ve ona e, vesile olarak en yakın olandır. Hmm. Ve huvali mebûngsu ile sakaleini o iki. E, ne demek sakale? insanlar için, insanlar İnsanlar ve cinlere gönderilmiştir. Bilhakki vel hak ve hidayet ile. Ba'sehu Allahu e, ba rah, e, rahmeten lil alamin. Allah onu göndermiştir alemler rahmet için. rahmet, e, rahmet için göndermiştir. Gayet âlem Allahu Teala dedi ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. seni göndermedik ancak Alemler rahmet için gönderdik. Enzele aleyhi kitabe ve onun üzerine kitabı indirdi ee, ve temenehu ala dinehi ve onun dini üzerine onu emin kıldı onu emin kıldı ve kellefehu onu mükellef kıldı vitebilii ghire risaretihi onun risareti risaretini tebliğ ile mükellef kıldı ve kad asamehu min az ve kad onu korudu min e, ayakların kaymasının e, ayakların kaymasından فِي her هَذِهِ رِسَالَةِ Bu risaleti tebliğinde e, onu ayakları kaymasından korudu. قَالَ اللّٰهُ تَعَلَى Allah-u Teala dedi وَمَا يَنْتِقُوا anil الْهَوَى hevâ. O hevasından konuşmadı. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّهَا Ancak o e, vahy olanı. Yani onun, şey e, onun konuştuğu vahiyden başka bir şey değildir. onun konuştuğu vahiyden başka bir şey değildir. Şimdi önce biz peygamberlere iman dedik. Genel olarak bütün peygamberleri gördük. Daha sonra bu defa peygamberlerin içinden bir de peygamber Aleyhisselatu vesselama iman. Çünkü bir insan bütün peygamberlere inansa peygamberimiz geldikten sonra ona iman etmediği müddetçe hiç kimsenin imanı ne değildir? Hiç kimsenin imanı sahih değildir. Peygamber Aleyhisselatu vesselamın en belirgin vasfı nedir? Son peygamber oluşulur. Yani Allah azze ve celle'nin onunla risaleti ve nübuveti bitirdiğini ve ondan sonra ne peygamberin ne de rasulün gelmeyeceği anlamına gelir ki bundan dolayı Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'a iman ondan sonra geldi, yani peygamberimiz geldikten sonra ondan öncesine sahih bir şekilde iman edenlerin dahi imanı olmuştur, imanı geçersiz hale gelmiştir. Şimdi burada dedi ki o insanlara ve cinlere gönderilmiş bir peygamberdir. Kim normalde insanlara ve cinlere, peygamberin insanlara gönderilmesini hepimiz biliyoruz, bize gönderildiğinden dolayı. Lakin cinlere gönderilmesinden kasıt nedir? Yani peygamber vesselam aynı bize öğrettiği gibi, Allah'ın ayetlerini okuyup, bize arındırıp, bize kitabı ve hikmeti öğrettiği gibi cinlere de bu işlemi yapmış mıdır? Yani onların karşısına alıp, gidip onlara ders yapıp, onlara namaz kıldırıp, bu şekilde mi onlara peygamberlik yapmıştır? Hayır. Nedir? Yani peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki kul اُوْحِيَ اِلَيَّ قُلْ اُوْحِيَ De ki bana vahy edildi ki اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ Cinlerden bir grup bu kelamı dinledi. Yani bu kelama kulak verdiler diye. Daha sonra kavimlerine dönüp bu Kuran-ı Kerim'den bahsediyorlar. Yani Allah azze ve celle'nin peygamberi cinlere göndermesi cinler görünmediklerinden dolayı peygambere tabi olmakla mükelleftirler. Racih olan görüşe göre insanlara gelen cinle insanlara gelen peygambere cinler de tabi olmakta nedirler? Mükelleftirler. Lakin cinler görünmediklerinden dolayı peygamberin gidip onlara bir telkin, öğretme bu peygamberin hayatında iki defa falan vaki olmuştur. Yani sünnette, bize gelen rivayetlerde iki defa peygamberimizin onlarla buluştuğu, onlara Allah'ın dinini arz ettiği, onlara Allah'ın ayetlerini okuduğu vaki olmuştur. Ama insanları eğittiği gibi düzenli bir şekilde cinleri eğitmek bu böyle bir şey söz konusu değil. Cinler kendileri gelip onu dinlemişler. Görünmeden bir şekilde Allah'ın ayetlerini ondan almışlar. Vesaire bu şekilde gidip kavimlerine Cinler peygamberden risaleti öğrendikten sonra Cinlerden bir grup bu defa münzir olarak, uyarıcı olarak Kendi kavimlerine gidip kendi kavimlerine ne yapmışlar? Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan duyduklarını ona ulaştırmışlar. Çünkü Allah azze ve celle ayet kelimelerde Kıyamet gününde insanları mükellef tuttuğu gibi cinleri de mükellef tutacağını beyan etmiştir. Yani yame ashara cinni wa insi. Elam yati kum rusulun min kum ya ayati. ins ve cins, cin topluluğu. Yani size sizden olup da peygamberler gelip size bu ayetlerimi kıssa edip sizi bugünle uyarmadılar mı, sizi bugünle korkutmadılar mı diye ve veya bu Allah azze ve celle e, hurilerden bahsederken "Lem يَطْمِثْهُنَّ قَبْلَهُمْ اِنْسُمْ وَلَا جَانْ Yani o hurilere daha önce ne bir insan dokunmuştur ne de bir cin dokunmuştur. Yani bu da gösterir ki cinlere de insanlar gibi ahirette hesaba çekileceği, onlara soru soracağı, onlara da insanlar gibi cennete ve cehenneme gideceği açık bir şekilde anlaşılır. Ondan dolayı cinler bu konuda ihtilaf olmakla beraber racih olan görüşe göre cinler insanlara göndermiş Peygamber'e tabidirler. Çünkü mesela cinlerin e, Kur'an-ı Kerim'de iki yerde cinlerin Peygamber'imizi dinlediği anlatılıyor. Bunlardan birinde cinler diyorlar ki kavimlerine dönüp Ey kavmimiz biz önceden Musa'ya indirilen kitabın benzeri bir kitap duyduk. Yani demek ki cinler daha önce Musa'ya tabiydi. Hani onun Risaletini biliyorlardı. Daha sonra Peygamber'imizin Risaletini duyunca bunun Musa'nın risaletiyle aynı olduğuna kanaat getirdiler. Bu da kuvvetli delillerden bir iki cinler normalde nedir? Ee, i̇nsanların peygamberlerine tabidirler. Yine peygamber ailesi has olan en belirgin özelliklerden bir tanesi nedir? Peygamberimizin tüm insanlığa gönderilmiş olmasıdır. Hani peygamberimiz ne diyordu? Ben eee utitu Yani bana beş şey verildi ki benden önce hiç kimseye bu beş şey verilmemiştir." diyordu peygamberimiz. Bunlardan bir tanesi de neydi? كان النبي يبعث الى قومه خاصه ve bu'u's to ila nase bil peygamber kendi kavmine khas olarak gönderilirdi ben ise bütün insanlığa ne olarak gönderildim bütün insanlığa gönderildim diyordu o da önümüzdeki ayet-i kerimenin neydir önümüzdeki ayet-i kerimenin açıklamasıdır peygamberle ilgili diyor ki Allah ona risaleti tebliğ etmeyi görevlendirdi ve onu risaleti tebliğ ederken zelelden yani hatadan korudu Şimdi peygamberlerle iman bölümünde, peygamberlerle imanla alakalı olaraktan en belirgin meselelerden bir tanesi şu. Peygamberler hata yapar mı, yoksa peygamberler hata yapmaz mı? Yani bu konuda birçok şey var, birçok görüş var. Peygamberler şirk işler mi? Nübuvvetten önce için söyleniyor. İşlemez mi? Peygamberler büyük günah işler mi? Yoksa peygamberler büyük günah işlemez mi? Peygamberler küçük günah işler mi? Yoksa küçük günah işlemez mi? Allahu adem. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman mesela Hazreti Adem yani genel yaygın olan kanaat peygamberler şey yapmaz. Peygamberler masumdur. Peygamberler kesinlikle şey yapmazlar. Hata yapmazlar. Kanaati insanlarda mevcut. Lakin biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman mesela Hazreti Adem'le alakalı Allah azze ve celle diyor ki biz ona bu ağaçtan yeme dedik. "Vela takraba hazihi şecerete fetekuna min'z-zalimin." Biz dedik ki bak bu ağaca yaklaşmayın. Bu ağaçtan yerseniz zalimlerden olursunuz dedik diyor. Ne diyor Allah azze ve Fe şeytanu. <gülüyor> şeytan onların ayakını kaydırdı. Bakara suresinde. Başka bir yerde Allah azze ve celle ne diyor? Fe vesvese ileyhiş şeytan. Şeytan ona ne yaptı? Şeytan ona vesvese verdi. Yani şeytan ona yaklaştı ve Hazreti Adem'e vesvese verdi diyor Allah azze Yani şeytan ve Hazreti Adem ne yaptı? Ağaçtan yediler. Öyle mi? O da eşi de Allah azze ve celle nehi etmesine rağmen. Ağaçlar ne yaptılar? Yediler. Mesela Hz. Musa bir adamı öldürdü. Öyle değil mi? Yani Hz. Musa kendi kavminin içinde yaşarken iki kişi birbiriyle tartışınca Hz. Musa geldi adama tokat attı. Kendi kavminden olanla kavga eden adamı hiç sormadan yani kim haklıdır, kim haksızdır, kim zulmediyor, kim zulmetmiyor. Kendi... Oysa yarın aynı adamın başka biriyle kavga ettiğini gördü. Ondan Allah'a sığındı mesela. Yani belki bir gün önce yani o karşıdaki adamı öldürdüğü zaman gene ne olabilirdi? Gene haksız olabilirdi adam. Hazreti Nuh Allah Azze ve Celle onu nehyetmesine rağmen mesela kendi kafir olan oğlu için Allah Azze ve Celle ne yaptı? Allah Azze ve Celle dua etti mesela. Öyle değil mi? Hazreti Nuh Allah Azze ve Celle onu nehyetmesine rağmen e, kendi oğlu için dua etti mesela. Peygamber aleyhissalatu Vesselam yani bizim Peygamberimiz. Ee, münafıklara Allah Azze ve Celle ona izin vermeden kendisi münafıklara ne yaptı mesela? Kendisi münafıklara izin verdi ve Allah Azze ve Celle affallah wa dedi. Allah seni affetsin lima ezintelemun dedi mesela. Veya Peygamberimiz esirlerle ilgili bir hüküm verdiği zaman Allah Azze ve Celle Peygamberimizin vermiş olduğu bu hükmü ne yaptı? Peygamberimizin vermiş olduğu bu hükmü eleştirdi. Maqalere ne biyin en yakun alehu asra hatta yüz künafil art dedi. Hiçbir Peygamber'e yeryüzünde tam hakimiyet sağlamadan. Veya bir şeye göre kafirleri kökünü kurutmadan ona esir almasını yapmaz? Yaraşmaz dedi mesela. Ondan dolayı yani peygamberler hata yapmaz görüşü bu doğru bir görüş değil. Çünkü açık sarih naslarla ne? Açık sarih olan naslarla e, bu e, yanlış olan bir görüş. Lakin şu görüş doğru olan, racı olan görüş. Peygamberler Allah'ın Risaletini insanlara ulaştırırken yani peygamberlik görevlerini yaparken hata etmezler. Öyle mi? Yoksa peygamberler kendileriyle Rableri arasında hata yapabilirler ama Allah onları rahmetiyle kuşatır. Onlara tövbeyi nasip eder. Onlara hemen dönmeyi nasip eder. Hazreti Adem'e hemen nasip ettiği gibi, değil mi? Fetelakka Ademu min Rabbi kelimaten fetabe alay. Mesela ve yauta Rabbena arafsulena Rabbena inna zalamna enfusena. Yani ey Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Ve yauta zalamna en değil mi? İnnana yok. Rabbine zalemne En Fusana. Rabbimiz biz nefsimize zulmettik mesela. Hazreti Adam ne işi beraber? Allah Azze ve Celle söyler. Veya Hazreti Nuh ne diyor? İni ağızı bize en aküne min al-jahilin. Yani ben cahillerden olmaktan sana sana sıgnırım. Allah Azze ve Celle onu yaralıyor. İni uğrızu ke. En tesalebi ma liseleki biihi ilmün. Yani ben seni, benden ilmin olmayan şeyi istemen noktasında seni sakındırırım diye Hazreti Nuh'u uyardığı zaman o da hemen Allah Azze ve Celle'ye sığınıp tövbe ediyor. Yani e, peygamberler hata yaptıkları zaman kendileriyle rableri arasındaki bir konuda Allah rahmetiyle onları kuşatır ve tövbe ederler. Lakin peygamberler kesinlikle ve kesinlikle Allah'ın risaletini insanlara ulaştırırken hata etmezler. Yani siyaha beyaz, beyaza siyah demezler. Harama, e, vacip vacibe haram ne demezler? Demezler. Allah'ın risaletini ulaştırma konusunda peygamberler emindirler, Allah Azze ve Celle onları emin kılmıştır. Ama bunun dışında hata yapabilirler mi? Evet, peygamberler hata yapabilirler. Lakin Allah Azze ve Celle onları rahmetiyle kuşatır. Ki bu ani böyle, bu konuda işte ya nasıl böyle söylenir falan bu soğuk takva. Yani Kur'an-ı Kerim'de apaçık ayetler olmasına rağmen bir adam işte bu nasıl söylenir, böyle bir şey olamaz vesaire. Allah Azze ve Celle böyle bir şey olmasını istemeseydi, 1400 senedir okunacak ve daha belki yıllarca, binlerce sene okunacak olan Kur'an-ı Kerim'de her peygamberlerinin yapmış olduğu bu yanlışları, bu hataları önümüze koyup tekrar tekrar bize bunlar ne yapmazdı? Okut durmazdı. Evet. Ve la yasihhu imanu 'abdin kulun imanı imanı sahih olmaz hatta yu'mine bi risalatihi onun risaletine iman edinceye kadar. Ve eşhede binubvetihi ve onu ve onun nübüvvetine ...müvvetine şahitlik edinceye kadar... ...şahitlik edinceye kadar... ...ve men ataahu dehalel cenneh... ...kim ona itaat ederse... ...cennete girer... ...ve men asahu dehalel nâr... ...kim de ona... E, ...kim de ona ihsan ederse... ...ateşe girer... ...allahu <gülüyor> tebâreke <gülüyor> ve teâlâ... ...allahu teâlâ dedi... ...felâ ve rabbike... ...senin Rabbine yemin olsun ki... ...lâ yu'minûne... ...yiman etmiş olmazlar... ...hattâ yuhakkimûke fîmâ şecer beynihum... ...onların aralarındaki... Ee, Sıkıntıları da yuhakkimu ki seni hakem kılmadıkça... ...summe la yecedu fî ennfüsîm haraca... ...sonra kendi nefislerinde bir sıkıntı bulunmaksızın... ...mimmâ gadayte... ...senin verdiğin hükm'e karşı... ...ve yüsellimü teslime... ...tam bir teslimiyet teslimi olmadıkça iman olmazlar... ...ve kâne idik ...bütün nebiler... ...idik yub'asu ilâ kavmî khâssaten kendi kavimlerine sadece kendi kavimlerine gönderiliyor idi. O Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu ise ilen nasi kaffatan genel olarak tüm insanlara gönderildi. Allahu tebaraka ve teala Allahu Teala dedi. Ame ersenake illa kaffatan lin nasi meşiroven zira. Seni tüm insanlar için uyarıcı ve müjdelici olarak gönderdik. Evet. Şimdi <gülüyor> normalde ee, peygamber'e bakış açısı yani Peygamber'in ne olduğuyla alakalı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bakış açısı yani Ehl-i Sünnet'le diğer bidat fırkaları arasındaki ayrım noktası. Ayrım noktalarından bir tanesi. Mesela Ehl-i Sünnet'e göre Peygamber Allah Azze ve Celle'den sonra kendisine mutlak itaat edilmesi gereken mercidir. Bundan dolayı Ehl-i Sünnet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili meselede Sadece sıhhat şartı koşarlar. Yani bu sözün, bu fiilin, bu takririn Peygamberimizden saih olması, eli sünnet için yeterlidir. Yani eli sünnetin Peygamber'e bakış açısı, Peygamber kendisine mutlak itaat edilmesi gereken bir merci olarak gördüklerinden dolayı, peyg uydukları Peygamberden varit olan haberlerde, fiillerde, e, takrilerde eli sünnet için tek bir mesele vardır: saih olması. Yani onun, peygamberimize nispetinin sıhhati onlar için önemlidir. Bida'a taifelerinde ise, peygamberden bize nakl olunan meseleler ayrıyeten bir de akla arz edilmek zorunda olduğundan dolayı sıhhat şartından ziyade bir de akla muvafakatını şart koşmuşlardır. Yani peygamber aleyhissalatu vesselama iman edip, ona itaat meselesinde, onun sözlerine, fiillerine, takliratına itaat meselesinde tamam, önce bir e, sıhhati olacak ondan sonra bu sıhhati bir de biz akla arz edeceğiz bu akılla da uygunluk teşkil ederse aklı bir takım önceden tespit edilmiş mukaddimelere e, aykırılık söz konusu olmazsa o zaman biz bu Peygamberimizin denvari de olana uyarız ama sahip olur akla uymazsa hiçbir şey ifade etmez yani Peygamberimizden nakledilenler sahip olup da şey olmazsa hiçbir şey ifade etmez şimdi bu eskiden mutezile ile ehl-i Sünnet arasında var olan bir ihtilaftı. Yani kitaplara baktığımız zaman mesela Muhtezile de neydi? akıl hakimdi. Öyle değil mi? Yani akla göre e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, sözü uygunsa uygundur, uygun de mesela örneğin Peygamber'e demiş ki siyah köpek şeytandır. Örnek veriyorum. Muhtezile demiş ki böyle bir hadis olamaz. Böyle senedi sahih olsa da niye? Çünkü demiş yani bir siyah köpek niye şeytan olsun hiç? Yani, köpek niye şeytan olsun ki mesela? akılla bunu anlamadığından dolayı bunu kabul etmemiş veya fıkıh dersinde bir örnek vermiştim hani işte e, sinek suya düştüğü zaman mesela, yani nasıl olur küçücük bir varlığın bir tarafında işte e, şey e, ilaç e, zehir bir tarafında panzehir diye mesela kabul etmemişler e, örneğin veyahut da diyelim işte e, ne gibi i̇şte Allah azze ve celle'nin günahkarı affedeceği mesela kabul etmemişler. Demiş Allah günahkarı azap edeceğine dair Allah azap vadi var. Vadi var. Niye affetsin ki? Mesela vesaire. Yani bu tip şeyleri ne yapmamışlar? Bu tip şeyleri kabul etmemişler. Şimdi bunu biz kitaplardan okuduğumuz zaman sanki bu ehli sünnetle eee Mutezile arasında olmuş bitmiş bir meseleymiş gibi geliyor. Yani Mutezile diye bir fırka yaşamış. Ehli sünnetle böyle bir sorun yaşamışlar ve bu sorun ortadan kalkmış. Aslında böyle değil. Yani bugün ben Müslümanım diyen insanların birçoğuna baksanız kendini Selefiliye nispet eden, kendini Eşariliye, Maturidiliye e, neye nispet ederse etsin, bu sorunun hala baki olduğunu göreceğiz. Lakin <gülüyor> sorunun temelinde <gülüyor> akıl yok eskisi gibi. Sorunun <gülüyor> temelinde ne var şu anda? Peygamberimizden gelen şeylerin zamana uyup uymaması meselesi var. Yani içinde yaşadığımız zamana ve zamanın şartlarına Peygamberimizden gelenler uyuyor mu? Yoksa Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan gelenler uyumuyor mu? Uyuyorsa eyvallah uymuyorsa kabul edilmez. Yani nasıl ki ehl-i sünnet mutezilenin imanını bu noktada sahih kabul etmemişse hakikaten bu tip insanların imanı da sahih değildir. Yani bu ehl-i sünnetle mutezile arasında olmuş bitmiş bir mesele değildir. Yani bu çünkü muhtezile sapık fırkaların usulüdür. Yani bir usul olarak muhtezile fırkası var. İşte Kur'an veya da sünnetten bazı nasları işte aklı öne geçirip akla arz etmek, akıldan sonra kabul etmek. Şimdi yeni tayfeler türedi. Bunlar yani muhtezile gene var, mutezilelik yapanlar var. Bunlar da Kur'an ve sünneti zamanın veya da çağın olurlarına, olabilirlerine arz ediyorlar. Olursa kabul ediyorlar, olmazsa kabul etmiyorlar. Yani mesela örneğin diyelim ki cihat. Allah cihadı emretmiş, Peygamber aleyhissalatu vesselam cihadı etmiş vesaire vesaire. E şimdi biz bunu bugün yapabilir miyiz? Hayır biz bunu bugün yapamayız. Niye? Çünkü bugün bunu yaparsan işte ölüm var, işin ucunda şu var, bu var adam başlıyor saymaya. Bak dikkat edersen saydıkların arasında nas yok. Saydıkların arasında ne var? Saydıkların arasında zamanın, zamana uygunluk ve uygun olmaması e, söz konusu. Veya mesela tevhidin açıktan anlatılması. Yani insanlara tevhidin e, ulaştırılması. Mesela insanlar bu nasları, Zahiren Nas'ı kabul ediyorlar, Nas'ın içeriğini kabul etmiyorlar. Niye? Çünkü zamanın olabilirleriyle uymuyor. Yani bu zaman herkesin başını okşama zamanı, bu zaman diyalog zamanı, bu zaman herkesle iyi geçinme zamanı, işte sosyal toplum olma zamanı vesaire vesaire gibi nedenlerle Peygamberimizin mesela bu konudaki uygulamasını insanlar kabul etmiyorlar. Yani biz bu ibareyi okuduğumuz zaman işte وَلَا يَسِحْهُ اِيمَانُ abdin. Hatta يُؤْمِنَ بِرِسَالَتِهِ Bunlar da hepsi buna dahil. Yani mesela bunlar genelde tarihte işte dediğim bu fakalarla ilgili Ehl-i Sünnet konuşmuş. Peygamber işte bu ayet-i kerime özellikten. Hani senin Rabbini and olsun ki aralarında çıkan ihtilaflarda seni hakem tayin edip, senin verdiğin hükme hiçbir sıkıntı duymadan teslim olmadıkça onlar iman etmezler. Mesela burada ne var? Burada bir. Allah Azze ve Celle yemin ediyor. Yemin eden kim? Yemin eden Allah Azze ve Celle. Yemin edilen şey ne? Üzerine yemin edilen şey. Üzerine yemin edilen şey de Allah Azze ve Celle. Yani hem yemin eden büyüklerin en büyüğü, hem üzerine yemin ettiği şey büyüklerin en büyüğü. Yani normalde mesela bir şeyi tazim etmek için veya bir şeyin önemine binaen onun üzerine yemin edilir. Burada yemin eden Allah. Tarafta Allah. Üzerine yemin ettiği şey ne? Üzerine yemin ettiği şey de Allah Azze ve Celle. Ne var? Birilerinin imanını nefiyetme var. Yani İslam'daki en mühim mesele konu, İslam'daki en mühim mesele. Ney? İman meselesi. Yani birilerinin iman etmesi veyahut da iman etmemesi meselesi. Peki cevap ney? Yani Kasem'in cevabı ney? Kasem'in cevabı da şu, aramızda çıkan çekişmelerde hiçbir sıkıntı duymadan yani Nekir'e, burada haraca Nekir'e gelmiş öyle değil mi? Nekir'e şey, şeyinde geldiği zaman ee, nefi, siyakında geldiği zaman ne ifade eder? Umumiyet ifade eder. Yani hiçbir hangi sorun olursa olsun فِي مَا Öyle değil mi? Çünkü fima e, مَا burada مَا e, نَيْ burada نِمَا mevsule. Esma-i mevsuleler nelerden? Umumiyet ifade edenlerden. Öyle değil mi? Hem aramızda çıkan bütün sıkıntılar buna dair hem de buna hiçbir sıkıntı duymadan aynı şekilde yani bütün sıkıntılar küçüğü büyüğü fark etmez ve tam bir teslimiyetle teslim olmak da aynı zamanda buna dair bunlar söz konusu olmadan Allah azze ve celle'nin zatına yemin olsun ki onlar iman etmiş ne olmazlar? onlar iman etmiş olmazlar. Bu dünkü bir zat için geçerli olduğu gibi bugün bizim için de geçerli ve bugün yaşayan insanlar için de nedir? Bugün yaşayan insanlar için de aynı zamanda geçerlidir. Burada bu cümlede bir hadisten alıntı. Yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor: "Kullu ümmeti yedhuluna'l cennete illa men ya'be ve illa men eba." Fele ve men ya Rasulullah. Kala men ata'ani dakhala'l cenne ve men asale faqad aba. Temme cennete girecektir. Büyüklenenler müstesna. Dedi ki kimdir o büyüklenenler ya Rasulullah? Bana itaat eden cennete girecektir. Bana isyan eden büyüklenmiş demektir. Evet. Ve ehli sünnet ve'l cemaat. Ehli sünnet ve'l cemaat yüminune bi Teala iman ederler, iman ederler bil mucizatih sallallahu sellem, bil mucizatih mucizeleri ile nebisini desteklediğini iman ederler. Bil mucizatil zahirati vel ayatil bahirati açık mucizeleri ile ve açık ayetleri ile desteklediğini iman ederler. Evet şimdi normalde <gülüyor> mucize nedir? Mucize. Aslı nedir mucize kelimesi? Hangi fiilden gelir? Acize. Aceze, aceze. Yani burada mu'ciz, acezenin neyidir? Acezenin ismi failidir. Mu'ciz, acezenin ismi failidir. Acize ne demek? Aciz bıraktı demek. Öyle değil mi? acize mu'ciz, aciz bırakan demek. Yani karşısındaki ne hiçbir şey yapmayacak şekilde aciz halde bırakanı ne diyorlar? Mu'ciz diyorlar. Şimdi burada bir mesele var. Yani bu mu'cize meselesiyle alakalı. Peygamber ne ile bilinir? Yani bir insanın peygamber olduğu neyle bilinir? Diyelim ki şimdi bir adam bir peygamberlik iddiasında bulunuyor. Bunun peygamber olup olmadığını biz hangi sıfatlarla veyahut da hangi özelliklerle biz bunu biliriz. Şimdi normalde felsefecilerin yanında peygamber bir takım beşeri sıfatların kendinde üst seviyeye ulaştığı insandır. Ne demek bu? Yani aklın ahlaki sıfatların ondan sonra işitmenin görmenin, ilmin kendisinde üst seviyeye çıktığı yöneticiliğin, kendisinde üst seviyeye çıktığı insana bunlar ne demişler? Bunlar peygamber demişler. Doğal olarak da demişler ki çok rahat bir şekilde hem kendini İslam'a nispet eden yani Müslüman İslam filozofları denilen e, e, ler, hem de bu normal işte sözde İslam filozofu olmayan normal e, filozoflar ''Aristo ile Muhammed'in arasında bir fark yoktur.'' demişler. Yani ''Aristo ile Muhammed'in arasında haşa ve kerla, bir fark yoktur.'' demişler. Onun da ilmi çok yüce, bunun da onun da ahlakı, bunun da onun da yöneticiliği, bunun da vesaire. Niye? Çünkü onlara göre Peygamber bu vasıflarıyla bilinir. Mesela bu işi daha ileri götürüp, örneğin yani felsefeyle beslenen, e, akımının temeli felsefe olan mesela Marksistler. Biliyorsunuz Mark Marksizm'in temelinde felsefe var. Daha doğrusu beşeri bütün ideolojilerin temelinde felsefe var. Mesela Abdullah Öcalan şöyle bir tespitte bulunmuş. Yani o e, müthiş zekasıyla Allah onu kahretsin, necis e, müşrik. Diyor ki eğer Muhammed Arapların peygamberi ise ben de Kürtlerin peygamberiyim. Öyle mi? Eğer Muhammed Arapların peygamberi ise ben de şeyin, ben de Kürtlerin şeyiyim. Ben de, niye? Çünkü diyor mesela Muhammed geldi Arapları topladı. Ben de Kürtleri topladım diyor. Muhammed işte Arapları diğer toplumlara karşı ayaklandırdı. Kendi haklarını talep etti. Bir hak elde ettiler. Ben ne diyor Kürtleri ayaklandırdım. Ben de aynısını yaptım. Onda liderlik vasfı var, bende var. Onun için insanlar ölüyordu, benim için de insanlar ölüyor vesaire. E sonuç yani o e, Kıt beyniyle ulaşmış olduğu sonuç şu. Muhammed onlar eğer böyle bir şey varsa, yani böyle bir kurum varsa diyor. Hani böyle bir kurumun kabul etmiyor da normalde. Hani varsa o zaman bu kurum benim için de geçerli. Hani bana da e, peygamber denmesi e, şey, e, gerekiyor diyor. Bunun sebebi nedir mesela? Yani tabi bu sözün bütün batılığıyla söyleyen de, inanan da bunu inanana kafir demeyen de hepsi kafir olmakla beraber. Yani bu sözün temelinde bu var. Peygamber neyle bilinir? O da felsefeciler gibi yani bir peygamberinin peygamber olması için bazı vasıflar bu saydığımız vasıfların varlığını kabul ettiğinden dolayı aynı vasıfları kendinde görüyor. Bunu ne için söyledim? Bu şekil inanan insanın önünde önü açıktır. Yani peygamberden sonra da birçok insana peygamber diyebilir. Aynı vasıfları kendinde bulunduran birçok insana ne diyebilir? Birçok insana peygamber diyebilir. İkinci görüş peygamber mucize ile bilinir. Mucize nedir? Mucize adedir. Yani adet dışı olan Allah azze ve celle'nin işte peygamberlerini desteklediği ve normal alışılmışın dışında gerçekleşen şeylere mucize edilir. Yani bir adamın peygamberlik iddiasında bizim onu doğru kabul edebilmemiz için o peygamberin neyin olması lazım? O peygamberin mutlaka mucizesinin olması lazım. Bu da genelde kelam ehlinin görüşü. Yani kelamcılar genelde bu görüşü kabul etmişler. Bundan dolayı da bazısı hepsi değil kerameti inkar etmişler. Hem kerameti hem de sihri inkar etmişler. Çünkü sihir de, keramet de hârikul adet olduğundan dolayı, yani adet dışı, alışılmış dışı olduğundan dolayı demişler eğer biz kerameti kabul edersek, peygamberle peygamber olmayan yani keramet gösterdiği, iddia edilen adam arasında ne olmaz? Adam arasında fark olmaz. Bundan dolayı yani birçok nasla sabit olmuş olan kerametleri ne yapmışlar? Birçok nasla sabit olan kerametleri kabul etmemişler. Demişler ki keramet diye bir şey yoktur. Lakin bu konu ileride geleceği için keramet konusu, evliya ve keramet konusu iş tafsiratına girmiyorum. Ehli sünnetin yanında, ehli hadisin yanında ise bir peygamberin bilinmesi tek bir yolla değil birden fazla yolla sabit olur. Bir insanın peygamberlik iddiasının doğruluğu bir yol ile değil birden fazla yol ile sabit olur. Bunlardan bir tanesi mucizedir. Yani Allah azze ve celle'nin bunu desteklemesidir. Bunlardan bir tanesi sözünde ve fiillerinde doğruluğunun açığa çıkmasıdır. Yani söylemiş olduğu sözlerde ve söylemiş olduğu fiillerde sözünün doğruluğunu ne yapmasıdır? Açığa çıkmasıdır. Bunlardan bir tanesi nedir? Allah azze ve ceden onu düşmanlarına karşı açık bir şekilde desteklemesidir. Mesela <gülüyor> Bu ve benzeri maddeler demişler bir peygamberin peygamberlik iddiasının doğruluğu için yeterlidir demişler. Ama sadece mucize değildir demişler. Mucize sadece bir, bir insanın peygamberlik iddiasını ispat sebeplerinden bir tanesidir. Bunun dışında Allah Azze ve Celle'nin onu desteklemiş olması, bunun dışında sözünde ve fiilinde doğruluğun açık açılması. Mesela peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam demiş ki, örnek veriyorum. şey taşı kırarken işte Allahu Ekber işte fas harap oldu mesela. Bizans harap oldu mesela, peygamberimizin vefatından çok kısa bir süre sonra sahabe buraları ne yapmıştır, buraları fethetmiştir mesela. Peygamber aleyhisselatü vesselam demiştir ki biz Mekke'ye gireceğiz, Mekke'yi alacağız. O gün çok müstahil yani mümkün olmayan gibi görünmesine rağmen Allah azze ve celle peygambere Mekke'yi yapmıştır? Mekke'nin fethini nasip etmiştir mesela. Yani bu onun sözünde ve e, fiillerinde doğruluğunun kanıtıdır, söylemiş olduklarının doğru olduğunun kanıtıdır. Allah'ın onu desteklemesi meselesine gelince, biz daha önce de söylemiştik. Yani Peygamberimizin yaşadığı dönemde ki 23 yıllık süreçte o kadar büyük bir şeye gelmesi, seviyeye gelmesi, açık bir şekilde bütün dünya güçlerine karşı başarı elde etmesi, Allah Azze ve Celle'nin onun açık bir şekilde desteklediğinin neyidir? Göstergesidir. Çünkü birçok savaşta zahiri sebep yönüyle hep yenilmesi gerekiyor. Yani 300'e karşı 900 yedi yüzye karşı 3000 yani hep bu şekilde e, savaşmış işte bin tane atlıya karşı 50 tane atlı işte iki bin tane atlıya karşı 20 tane atlı vesaire hep bu şartlarda savaşmasına rağmen Allah Azze ve Celle ona zafer elde etmiştir bu da Allah'ın onu yardım yardım ettiğinin göstergesidir evet mümin tilken mümin tilkel muhizzeti bu mucizelerden ve ağzamuha el-Kur'anı onların en büyüğü onun en büyük Kur'an'dır. Ellezî okuran ki tehaddeyallahu teâlâ Allahu teâ tehadde Allahu Allahu meydan okudu. Efsahul ümem ve ebligha. Efsahul ve Ümmetlerin en fasihine ve en belig olanına. Yani Arap lugatı yönünden en fasih konuşan ve en belagata sahip olan insanlara o Kur'an'la Allah meydan okudu. وَاَقْدَرَهَا عَلَى الْمَنْتِقِي Ve mantık yönünden en kudretli olan yani mantığı kullanma yönünden en kudretli olan kavme Allah o Kur'an'la ne yaptı? O Kur'an-ı Kerim'le meydan okudu. Ne, mesela neyle meydan okudu Allah Azze ve Celle? Örneğin. Nasıl meydan okudu? Eğer, e, siz ona kadirseniz onun bir benzerini Evet değil mi? O'nun bir benzerini getirin, O'nun gibi bir sure getirin, O'nun gibi 10 on tane ayet getirin, öyle mi? Allah Azze ve Celle 10 sure getirin, estağfurullah. Allah onlara istiyorsanız bir cüz, istiyorsanız komple, istiyorsanız bir kısmı, bir kısmının bir kısmı. Yani ne yapabiliyorsanız yapın, bunun bir tanesini getirin ve en Allah ne diyor? فَاِنْ tefalu, تَفْعَلُوا وَلَنْ Yani bunu yapamadınız, yapamayacaksınız. Hani böyle bir şey ne değildir? Böyle bir şey mümkün değildir zaten müşrikler de bunu ne yapamıyorlar? Müşrikler de bunu lugat yönünden çok kuvvetli olmalarına rağmen böyle bir şey yapamıyorlar. Bu peygamberimizin en büyük nedir En büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Evet. وَمِنْ اَكْبَرِ الْمُعْجِزَاتِ بعد el kuran Kur'an'dan sonra en büyük mucizelerden اَلَّتِي اُكِ اَيَّدَ اللّٰهُ بِهَا نَب۪يَّهُ onunla peygamberin destekli de Allah sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve ala ve sellem İsra ve Miraç muciz mucizeleri ile. Evet. Oku. Ehli sünneti vel cemaati ehli sünneti vel cemaati yu'minûne bi ennen nebiyye e, imâdenler bi ennen nebiyye muhakkak <gülüyor> Peygamber <gülüyor> sellem, e, sallallahu aleyhi ve alâ ahliyi ve sellem orice bihi fil e, yak, yak zati ruhihi ve cesedihi ile semâ'i orice yükseldi bihi onunla fil yak e, uykusunda ruhu ve cesedi ile yükseldi. Özellikle bu file iletil İsrâ, İsrâ gecesinde idi. Vakat üsri bihi, vakat üsriye üsriye bihi gece yolculuğu yapıldı. yapıldı onunla. Leylen gece iler Mesih'dir Haram iler Mesih'dir Aksa. Mescid-i Haram'dan mescid-i Aksa'ya binasil Kur'anı. Kur'an ile Kâr etâle Allahu Teâlâ dedi. Subhanallazi esra bi abdihi leylen. Subhanallazi o o subhandır. Ellezii oki esra bi abdihi kulnu leylen geceleyin gece yolculuğu yaptıran. Minel mescidil harami, mescidi haramdan elâ aksa, mescidi aksaya allazi oki barakna haulehu. Onun etrafını bereketli kıldı. Bi min ayatina. Bizim ayetlerimizden ona ayetlerimizi gösterelim diye <gülüyor> gösterelim diye İllehu muhakkak basir. o iştendir ee, görendir. Summe hmm. urice bihi sonra onunla yükseldi sallallahu aleyhi ve ala ve sellem ila's sema'i. Thumma araca ne demek yükseldi. yükselmek demek yükselmek. Urice bi onunla yükselindi yani şeye doğru ila's sema'i semaya. Haytu sa'ada hatta sema السابعه ta ki 7. güye çıkıncaya kadar. Thumma fawqa zalika ila haythu maşa Allahu min ula Sonra Allah'ın dilediği kadar yücelere çıktı. Ila sidratil muntaha. Sidre-i muntaha'ya kadar ulaştı. Indaha jannatul meva. Onun yanında cennet-i meva -ve vardır. Ve'n'im. Ve'n'imud daim. Ee, devamlı olan nimetler vardır. Ve darul huldi ve ebediyet yurdu nedir? Ebediyet yurdu vardır. Evet ve akremehullahu bima sha'a ve akremehullahu bima sha'a on dilediyle Allah onu dilediğini ikram etti <gülüyor> ve ohha ileyhi ma ohha ve de ona vahh etti <gülüyor> ona vahh <vahyettiğini>, ve ona <gülüyor> konuştu subhanahu ve ona konuştu beshara alahu hamse salavatin fi'l yumi ve ve gece ve gündüzde 5 vakit namazı farz kıldı ona ve daha Cennete Cennete girdi, fattalğa Aliha onun üzerine mutaliy oldu. Onda mutaliy oldu, onu gördü. Fattalğa al nari ve nara ateşe mutaliy oldu. Vraa Vraa melekete melekleri gördü. Vraa cibiriyle ale suretiyle hakikiyeti gerçek suretiyle cibiri gördü. Elleti o sureti ki halakallahu alihah Allah onun onu, onu, onu, onu, onu, onu o şekilde yaratmış yarattığı suret üzere gördü. Ve ma fuadun nabi ve ma kezeba fuad kalbi. Peygamberimizin kalbi yalan söylemedi. <gülüyor> Mara gördüğünde yalan söylemedi. Gördüğünde yalan söylemedi. Bel belki kenne kullu marahu bi aynihi ra'sehu haqqan. Bi ayni ra'sehi haqqan. Yani başı başındaki iki gözle gördüğü her şey hakta. تعظيما له e, onun için onu yüceltmek için onu yüceltmek ve teşrifa alâ'sâir'enbiya'i ve onu diğer nebilere şerefli kılmak için yani bu gördükleri bu kadar ikram ona ne içindi onun onu yüceltmek peygamberimizi yani yüceltmek ve onu diğer enbiyalara şerefli kılmak için yani ve isharan yu'lu bi onun yüce makamını ortaya çıkartmak için fevkal <gülüyor> herkesin üstündeki yüce makamını açığa çıkarmak için <gülüyor> menzelle Betel Maktisi sonra Betel makdise indi o sallay Imamın sonra Nebi'lere imam olarak, imam olarak namaz kıldı namaz kıldırdı Aleyhisselam sonra tüm mağade iler Mekkete kablendi sonra fijirden önce Mekke'ye döndü Allahü Teala tevassulen tüm mağade iler sonra önce döndü Teala Teala dedi ve kad muhakkak ki onu gördü nesleten uhra ee, diğer bir inişte e, diğer bir inişte onu gördü. İndesidetil <gülüyor> <gülüyor> ee, yanında e, indeha cennetül mevve cennetül mevve onun yanındadır. Ee, İyiyalık sidreyi örten örttüyü zaman sidreyi örten örttüyü zaman <gülüyor> <gülüyor> basaru ve tava e, göz, göz ne kaydı ne de sınırını açtı. Gözüne kaydı ne de sınırını açtı. Muhakkak ki gördü. Büyük Rabbinin ayetlerine bir ayet söyledi. Şimdi normalde İsra hadisesi, gece yürüyüşü demiş olduğumuz şey, yani Peygamber Aleyhisselam'ın Mekke'den Mekke'de alınıp Mescid-i Haram'dan ta Mescid-i Aksa'ya götürülmesi meselesi. Buna İsra hadisesi diyoruz. Mekke'den Mescid-i Aksa'ya kadar gittiğine İsra hadisesi diyoruz. Mescidi Aksa'dan gökyüzüne çıkarılışına da Miraç hadisesi diyoruz. Şimdi İsra hadisesi neyle sabit olmuştur. Kur'an-ı Kerim nasıyla sabit olmuştur. Yani Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde peygamberi gece yürüyüşüyle Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya götürdüğünü ifade etmiştir. Miraç hadisesi Kur'an-ı Kerim'de sabit olmamıştır. Yani Miraçla ilgili Kur'an-ı Kerim'de açık bir ayet ne değildir. Açık bir ayet söz konusu değildir peki mi'raç ne ile sabit olmuştur? Miras, mi'raç <gülüyor> neredeyse tevatür eden hadislerle yani birçok sahabeden manevi mütevatir olabilecek seviyede Peygamber aleyhissalatu vesselamın miraca çıktığı Allah azze ve celle'nin yanına çıktığı sabit olmuştur ondan dolayı genelde Bidat fırkaları İsra hadisesini kabul ediyorlar, Miraç hadisesini kabul etmiyorlar. Bidat fırkaları İsra hadisesini yani Peygamberimiz için has olan bu mucizede İsra hadisesini kabul ediyorlar, Miraç hadisesini kabul etmiyorlar. Miraç hadisesini kabul etmemelerinde iki tane sebep gösteriyorlar. Bir, neden Allah İsra'yı Kuran-ı Kerim'de zikretti de neden Miraç'ı Kuran-ı Kerim'de zikretmedi? İki, Nasıl olur da Allah bu Miraç hadisesindeki bu namaz burada da geçti ya namazın 5 vakit olması. Hani hadislerde diyor ki namazı ilk başta Allah 50 vakit olarak peygamberimize farz kıldı. Daha sonra peygamberimiz geri döndü. Hazreti Musa bu senin ümmetine ağır gelir dedi. Peygamberimiz tekrar Allah Azze ve Celle'nin yanına gitti. Bazı rivayetlerde 5-5 indirdi. Bazı rivayetlerde 10-10 Allah Azze ve Celle indirdi. Yani en son 5 vakit kalınca da Hazreti Musa yine ağır e, dedi, yani bu da ümmetine ağır gelir dedi. Resulullah artık benim Rabbime giderek yüzüm yoktur dedi. Yani bir daha gidip bir daha Rabbim düşür e, bunu diyecek e, yüzüm yoktur dedi. Ve beş vakit olarak namaz farz kılındı. Yani nasıl olur? Allah Azze ve Celle ikide bir vermiş olduğu hükmü değiştirir. Hani bir elli der sonra beş sonra kırk sonra veya elli kırk otuz şey yirmi on nasıl? Yani Allah Azze ve Celle bir hüküm veriyor. Allah ayet edemiyor mu? مَا يُبَدَّلُوا لَدَيَّ ve ma ana بِظَلّٰى مِنِ Yani benim yanımda söz değiştirilmez. Nasıl Allah'ın yanında söz değişmiyorsa, nasıl Allah bunu değiştirdi? Bundan dolayı miraç hadisesini kabul etmiyorlar. Demek ki miraç'ı kabul etmemelerinde temel iki delil ne? Bir, neden dolayı Kuran-ı Kerim'de bu kıssa geçmiyor. İki, neden dolayı nasıl Allah ve vermiş olduğu bir söz sürekli değişebilir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de geçmeme meselesine gelince bir şeyin inanç esaslarından olması veyahut da bir şeye bizim inanıp amel edebilmemiz için illa Kur'an-ı Kerim'de var olması gerekmiyor. Allah Azze ve Celle bu peygamberi boş yere göndermemiştir aleyhissalatü vesselam. Yani sadece bir postacı gibi Allah'ın Risaletini bize ulaştırıp sonra işi bitti hadi git çek git Allah Azze ve Celle bunun için göndermemiştir. Bilakis Allah gönderdiği Kur'an-ı Kerim'in açıklamasını dahi peygambere bırakmıştır. Yani bu Kur'an'ın da bize ne yolla gelmiş? Kur'an'ın kendi içinde gelmediğine göre başka bir yolla gelmiş olması lazım. E bu da nedir? Bu da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Hakeza Miraç hadisesi de nedir? Miraç hadisesi de bunun gibi sünnetle sabit olmuştur. Lakin burada şöyle bir şey var. Miraç hadisesi Mekke'de vuku buluyor. Yani insanlar henüz daha yeni iman etmişken Allah Azze ve Celle böyle bir hadise yaşatıyor. Ve Peygamberimiz sabah kalktığı zaman insanlara İsra ve Miraç olayını anlatıyor. Kafirler bunu yalanladığı gibi önceden Peygamber'e iman eden bir grup da bunu yalanlıyor. Yani mesela hem kafirler bunu yalanlıyorlar hem de Peygamber aleyhissalatu vesselama iman etmiş olan bir grup Peygamber böyle bir şeyin olamayacağını söylüyor. Yani nasıl olur hani sen, çünkü akıl, akılla zaten akılla kabul edilebilecek bir mesele değil bu. Yani sen akılla bu meseleyi anlamaya çalışırsan veyahut da bazılarının yaptığı gibi birtakım akli izahatlara e, başvurursak eğer e, bu neye benzer daha önce söylediğimiz gibi olur. Yani kuyumcu terazisinde patates çuvalı ölçmeye benzer veya patates çuvalını kuyumcu terazisinde takmaya e, benzer. Her terazinin kaldırabileceği bir yük e, vardır. Akıl, gayb işlerinde aklın yeri olmadığından dolayı gaybi meseleler akılla ne yapılamaz anlaşılamaz. Ondan dolayı bu bugünkilere fitne olduğu gibi yani bugünkilerin anlamadığı, kabul edemediği, hesaplarına gelmediği gibi herkese o günkilerin de kafasına yatmıyor. Yani o gün de birtakım insanlar Müslüman olduğunu iddia eden insanlar bile diyorlar ki ya nasıl böyle bir şey e, söz konusu olabilir? Yani sen işte gece kalktın buradan gittin gökyüzüne e, çıktın vesaire gibi. Ondan dolayı ne diyoruz? Ondan dolayı diyoruz ki bu zaten Allah azze ve celle'nin insanlara fitne yani deneme, imtihan etmek için yaşatmış olduğu nedir? Yaşatmış olduğu bir olaydır. Yani miraç hadisesinin sebebi nedir? Peygamberin kalbini sabit kılmak, onun şerefini ızhar etmek, onun mertebesini ezar etmek ve o gün insanları denemek. Yani kafirin küfrünü arttırmak, Müslüman olanın da ne yapmak? Müslüman olanın da imanını denemek için Allah Azze ve Celle. Bu olayı gerçekleştirmiştir ki, daha ki kim peygamberi gerçekten doğruluyor, peygamberin sıdkına, Doğru sözlüğüne inanıyor. Kim de aklına uymadığı yerde Peygamberin sözünü kabul etmiyor diye Allah Azze ve Celle böyle bir olay yaşatmış. Yani bu, o günküler için fitne kaynağı olduğu gibi Bugünküler için de aynı zamanda nedir? Bugünküler için de aynı zamanda fitne kaynağıdır. İkinci mesele, yani bu işte niye? Nasıl Allah Azze ve Celle bir söz söyler sonra bu söz değişir işte Allah Azze ve Celle'nin yanında Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a olmuş bir mesele değil. Yani bu <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de mesela Enfal suresinde Allah Azze ve Celle bir hüküm belirlemiş. etmiş, daha sonra o hükmü yapmıştır? Daha sonra o hükmü tekrardan kendisi değiştirmiştir. Mesela ne kim söylüyor, kim örnek verecek bize Enfal suresinde? İşte 10 kişiye karşı e, sayı farklılığını değiştiriyor Allah Birinci ayette Allah Azze ve Celle ne diyor? Sizden bir kişi, öyle mi? Onlardan kaç kişiye bedeldir? Onlardan 20, 20 kişiye bedeldir, öyle değil mi? Yani sizden, e bir kişi onlardan kaç kişiye bedeldir? 20 kişiye bedeldir. Bir sonraki ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle ne diyor? اَلْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ ankum. Allah şimdi sizden bunu ne yaptı? Allah bu hükmü hafifletti. Yani bir kişinin 20 kişiye bedel olması hükmünü Allah ne yaptı? Hafifletti. Ne oldu? Bir kişi kaç kişiye bedel oldu ondan sonra? Bir kişi iki kişiye. bedel oldu. Öyle mi? Yani bir kişi 20 kişiye bedelken bir kişi iki kişiye bedel oldu. Şimdi burada şöyle bir bu mantığı yürütürsek ne dememiz lazım? Bu ayet uydurma bir ayet. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle bir söz söylemiş, sonra o sözü ne yapmış, sonra o sözü tekrardan e, değiştirmiş dememiz lazım. Demek ki burada Allah Azze ve Celle'nin kastı ne? Yani benim yanında söz değiştirilmez, ben kullarıma zulüm edecek değilim den kastı. Allah Azze ve Celle son olarak bir hükümde karar kıldıktan sonra o hüküm ne yapmaz? O hüküm değişmez. Ama Allah azze ve celle son kararını kılmadığında Allah azze ve celle dilediği gibi hükmeden ve kimsenin kendini hükmünde yargılayamayacağı, kendisi soru soran ve kendisine soru sorulmayacak olandır. Öyle değil mi? Ondan dolayı buradan kasıt yani bu mayubeddelu <gülüyor> ladeyye kavlun ve ma ene bizallami lil abid kasıt nedir? Allah azze ve celle'nin son vermiş olduğu karar, son söylemiş olduğu söz Allah'ın yanında değiştirilir Ama bundan önce Allah dilediği hükmünü dilediği şekilde ne yapabilir? Dilediği şekilde değiştirebilir. Ondan dolayı ne diyoruz? Bu İsra ve e, Miğraç hadisesi haktır. Peygamber vesselam, e, gökyüzüne çıkarılmıştır. Bunun tafsilatı hadis kitaplarında zaten mevcuttur. Yani gökyüzünde ne ile karşılaştığı, ne gördüğü, ne yaptığı, hangi semalara uğradığı, hangi peygamberleri gördüğü, Cebraillerine konuştuğu, ne konuştuğu. Bunlar hep hadis kitaplarında tafsilatı sabit olan şeylerdir. Lakin bizim bilmemiz gereken Allah Azze Teala bu kıssayı niye gerçekleştirdi? 1. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın şerefini ve mertebesini insanlara göstermek için. 2. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın kalbini sabit kılıp onu Allahu Teala direkt konuşturup kalbini sabit kılmak için, daha da kuvvetlendirmek için. 3. Kafirlerin küfrünü artırıp müminlerin imanını ne yapmak için, müminlerin imanını denemek için. Buraya kadar anlaşılmayan veya soracağımız bir şey var mı? Yok. فآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.